Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sûretül Fetih, Medeniyetun Cisun ayet, 29 ayetten ibarettir Fetih Sûresi. Fetih Sûresi deyince üç şeyi düşünmek lazım. Birincisi Hudeybiye anlaşması, ikincisi hayberin fethi, üçüncüsü de ki en önemli olanı da Kabe'nin fethidir. Yani bunu dinlediğiniz zaman Fetih Suresini bu üç olayı zihninizde düşünün. O halde bu sureyi anlatmadan önce Hudeybiye ile ilgili size kısaca bilgi vereyim. Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye icat etti. Ve iki yıl sonra Bedir Savaşı oldu. Bir yıl sonra Uhud Savaşı oldu. 624-25 İki yıl sonra da Hendek Savaşı oldu. Her üç savaşlı da müşrikler Müslümanların üç katı. Müslümanlar. Şeyde Bedir'de 333 kişi, müşrikler 1000 kişi, Müslümanlar Uhud'da 3000, 1000 kişi, müşrikler 3000 kişi. Hendek'te ise müşrikler artık çocuk, yiyecek, hayvan, ne varsa her şeyleriyle gelmişler. 10.000 kişilik bir ordu, Müslümanlar da 3000 kişi. Ve bunun neticesinde tabii ki bu 3 savaştan sonra, bu aradan uzun geçen zamandan sonra, Hemen hemen Müslümanlar altı yıldır, altı yıldır Kabe'yi ziyaret etmemişler. Efendimizin görmüş olduğu ki lakasadakallah diye başlayan yerde de söyleyeceğiz. Efendimizin görmüş olduğu Mekke'ye girişini, amin yine yine diye orada gelince ifade edeceğiz. Hem o rüya hem Müslümanların özlemi neticesinde Mekke'yi ziyaret etmek, umre yapmak istiyorlar. Bir de Hendek Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, Müslümanlar önden gelecek, önden gelecek müşrik tehdidini ortadan kaldırmak için öne hendek kazıyorlar. Hendek kazıyorlar. Kimin teklifiyle? Sermanı Farisi'nin. Çünkü onlar İran'da öyle yaptıklarını söylüyorlar. Onun o teklifi üzerine hendek kazıyorlar. İkincisi Medine'nin arka tarafında bulunan Yahudilerin bulunduğu Hayber karesinde gelebilecek arkadan tehdidi efendimiz önceden engellemek üzere onlarla da barış anlaşması yapıyor. Ancak müşrikler gelince bu sefer o barış anlaşmasını Hayberler bozuyor ve arkadan Müslümanları kuşatmak üzere ihanet içerisine giriyor. Olay çok uzun. Biz bunu detaylı anlatıyoruz sınıflarda. Hatta bir Sahar Hayberli bir sahabenin birisi müşrikler müşriklerle Hayberli Yahudilerin arasını Hayber'i tanıdığı için, bildiği için, komutanların arasına açaraktan ki uzun bir olay. Hatta elli kişi güvenmedikleri için elli kişi isteyin. e onlar sizin, sizden elli kişi isteyecekler, böylece onları öldürecekler, siz de ondan isteyin diye bir hile ile savaş hiledir aralarını açıyor. Böylece arkadan gelen tehlikeyi engellemiş oluyor. Daha sonra Hz. Ali Efendimiz işte bununla alakadar olaraktan oraya gönderiyor, Hayber'i de fethediyor. Yani bu üç olayı zihninizde tasarlayın. Ve Hayber'de, onu da ifade edeyim madem yeri geldi, yeri geldikçe de gene hatırlatmaya çalışacağım. Bugün 9 Mart 2019. Bundan hicri olaraktan 1411 sene evvel. Yani şu anda 1439 yılındayız hicri olarak. Bundan 1411 sene evvel dört gün sonra Hayber Fetinden önce yapılmış olan Hudeybiye Anlaşması 13 Mart'ta oluyor. 13 Mart 628 yılında oluyor. Böylece, böylece o anlaşma, hay, Hudeybiye Anlaşması aslında Müslümanların dış görünüşte aleyhine görülen bir anlaşma. Anlaşmada dört madde var. O dört maddenin birisi mesela 10 yıl Müslümanlarla savaşılmayacak. Müslümanlar bu noktada güzel bir imkan. 10 yıl savaşmayacak, toparlanma dönemi olur. Mesela bunlardan birisi, müşriklerden birisi yani Medine'den müşriklerden birisi Mekke'ye gittiği, sığındığı zaman o iade edilmeyecek. Ama Mekke'de bulunan bir Müslüman, bir Müslüman Medine'ye, Müslümanlara iltihak ettiği zaman o geri iade edilecek. Hatta buna Hazreti Ömer dayanamıyor, tahammül edemiyor. Yani dış görüşte bir adaletsizlik gibi. Bunun üzerine bu şekilde dört madde imzalanıyor. Ve bu dört madde imzalandıktan sonra, imzalandıktan sonra zincirleriyle beraber Mekke'deki bir Müslüman Ebu Cendel geliyor, o vaziyet içerisinde Müslümanlara katılacak. Ve müşriklerin anlaşmasını yapan Amr oğlu Süheyl ise, Süheyl ise anlaşma böyle diyor, bunu bize teslim etmen lazım. Anlaşma gereği olaraktan Efendimiz... Ebu Cendeli Amr oğlu Süheyle teslim ediyor. İstenilmese tabii sahabeler üzülüyor. Sahabeler ağlıyor. Ebu Cendel diyor ki ya anlatıyor. Ben Müslüman olduğundan, olduğundan dolayı zaten azap çektim, işkence çektim. Beni tekrar bunların eline vermekle tekrar işkence etmelerine mi sebep olacaksın diye efendimize sitemde bulunuyorum. Bunun üzerine efendimiz kendisine tavsiyelerde bulunarak sabretmesini söyleyerek o durumdan kurtulacağı mesajını veriyor. Hudeybiye Anlaşması'nın en önemli faktörü Müslümanların devlet olarak tanınması. Devlet statüsünde kabul edilmesi. Siyasi olaraktan Müslümanlar bir güç elde ediyor. Yani o zamana kadar 19 yıl içerisinde Müslümanlara katılanların iki katı Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra katılıyor. Müslümanlar daha çokla olmuş oluyor. Dış görünüşte Hudeybiye anlaşması Müslümanları aleyhine ama gerçekte Müslümanları rehine oluyor. Müslümanların toparlanmasına, nadas gibi güçlenmesine, bir araya gelmesine sebep oluyor. Hatta Mekke'deki Müslümanlar Mekke'den ayrılarak istenilen bir bölgede ki bu Şam ticaret yolunun üzerinde orada adeta bir ordu kuruyor, 300 kişilik Müslüman ordu. Böylece Mekke'den gelen müşriklerin kervanlarını engelliyor, durduruyor, Ele geçiriyor onlara zarar veriyor. Bundan dolayı müşriklere bu durum ağır gelince müşrikler mecbur kalıyor o anlaşmayı bizzat kendileri bozuyor. Hudeybiye anlaşmasını müşriklerin kendisi bozmuş oluyor. Ve böylece ondan sonra işte 630 yılında Efendimiz Mekke'yi fethediyor. Yani dediğim gibi bu sureyi dinlerken bu üç noktayı göz önünde bulundurarak dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim inna <gülüyor> fatahana ey habibim biz sana feti verdik yani kadayna hükmettik bir fetih Mekke'de Mekke'nin fethini ve gayriha. yani Hudeybi şey gibi Hayber'in fethi gibi fi fil mustakbeli un bir cihadike yani senin cihat üzerine soyunma neticesinde cihat namıyla istikbalde de sana birçok fetihleri müyesser kıldık hükmettik takdir ettik فَتْحَنْ مُب۪ينَا yani yine zahiren apaçık bir fethi sana müyesser kıldı, sana hükmettik, sana birçok ileride de fetihlerin önünü açmış oldu. Niye? Allah اللّٰهُ بِيْجَادِكَ Cihadından dolayı Allah seni mağfiret etsin. Hangi neyini? مَاتَقَدْ لَمَمِنْ bir بِكَمَمَاتَ اَخَّرِ minhu. Senden olmuş olan gerek geçmişte gerekse de gelecekteki tüm günahlarını Allah mağfiret etti. E li teragib ummetike veya li tergibide olabilir ki burada ye olması gerekir. Ummetike kefil cihadi Cenab-ı Hak ne yapıyor burada? Ümmeti cihada teşvik etmiş oluyor. Ve huve muevvelun. Burada şu tevil var. Li ismetil enbiya alemin salatu vesselam biddelil alqili katimined durubiyye bel laam li'lilletil ghaiye famedkhuluha musabbabun la sebebe. Bildiğiniz gibi beş peygamberlerin beş sıfatından birisi neydi? ismette. Yani peygamberler masumdurlar, günah işlemezler. Onların yaptıkları şeye zelle deniliyor. Zellenin anlamı ne? Zelle ayak kayması var, düşme yok. Hata ne? Ayak kayar, düşer. Zelle ne? Ayak kayar ama Allah'ın muhafazası vallahi yasimu kevinennas. Cenab-ı Hak'ın gerek insanlardan gerek günahlardan korumuş olmasından dolayı peygamberler o konuda günah işlemezler. He, daha ne için? İllet sebep ne? l'illeti'l-gha'iyyah. <lil ha ve <yutimme> bi'l-feth'e mezkur. Ha o feti ile Cenab-ı Hak ne yapıyor? Tamamlıyor. Neyi? <nîmetehu> in amihi, Kendi nimetini üzerinizdeki nimet aleyke, üzerindeki nimetini Cenab-ı Hak itmam ediyor, tamamlıyor, tamama erdiriyor. Da ne için olsun diye ve <yahdiyke bihi> Ve bununla sana hidayet eder. Sırahatan tarikan bir yolu, hangi yolu? Müstakimen, doğru bir yolu. Yani He, ki aleyhi Seni yo, doğru yola tespit eder, yönlendirir, ayağını sabit kılar. Ki o da nedir? Ve ve İslam. Seni İslam dinine de ne yapar? Hidayet eder, sevk edip yönlendirir. Daha ne için yapmış oldu? Ve yan sonraki Allah'a bi. Bu şekilde Allah sana yardım eder. Nasıl bir yardım? Nasran-ı Azize. Şerefli bir yardım. Yani za'izzin la'zullin ma'ahu. İzzet olup zillet olmayan izdet olup şeref olup zillet ve aşağılık olmayan bir yardımı sana galip kılar üstün kılar nasip etmiş olur. Evet işte bu Müslümanların bu cihadından dolayı hüvelledi o Allah öyle bir Allahtır ki enzelsi kine el tamini nte fi kulub il müminin Allah müminlerin kalplerinde itminan tatminiye doyulu. Evet. Yani sekinet, emniyet, güven, huzuru ne yaptı? indirmiş oldu. Niye Allah müminlerin kalplerine tatmin olsunlar, doyum sağlasınlar diye o kalplerine sekineti, emniyet, güven, huzuru koydu. Ta ki bi yesladu imanım ma imanihim. Ta ki imanları kat kat olsun diye, imanlarında kat kat bir artış olsun diye. Ne ile? Bir şera'i dini. Dinin gelen her hükmü hükmü ile. He. <gülüyor> <gülüyor> Bir şerai'd-i din yani şer şeriatın çoğulu olmuş oluyor. Dinin hükümlerinin gelmesi. Mesela ne gibi? Kullema nezele vāyide ten minha āmenü biha. Minha cihat. her ayet geldiğinde bu müminler için ne oluyor? İmanında bir artma oluyor. Ne gibi cihat gibi. Böylece her ayetin inmesiyle müminlerin kalplerinde büyük bir artma, ziyadeleşme oluyor. Kâle el-Allâme Abdurrezzak Afif, "el-ma'na lizbādu" liyezdadu, artsın diye artması için he, kuvvete, kuvvete fi imanihim, imanlarında bir kuvvet, bir güç ne ile bir inzal-i sekineti ve tamahnineti fil gurubi müminlerin kalbine güven ve sekinet aynı zamanda tatminiyet ve memnuniyet, böylece indirmek suretiyle Allah onların imanlarını ne yapmış oldu onların imanlarını kuvvetlendirmiş oldu buyurun. Ol. Hocam şimdi geçti geçtiği dedi ayetler indikçe onların da imanı arttırıyor. He, her o, indikçe ayet onla, bu durum onların imanını arttırmış oluyor. Hocam kimler diyor ki iman artmaz? He, zaten iman da e, Zaten burada da dedi ya mesela kuvvete fi imaniyim. İman güçlenir. Mesela ne gibi? Evimizde kullanmış olduğumuz elektrik 220 watt'tır. Ama sanayideki 1000 watt 2000-3000 watt'tır. Şimdi 3000 wattlı bir elektrik ile... 220 watt'lı bir elektriğin yapmış olduğu etki aynı mı? Değil. Biri öldürür, çürütür, toz toprak yapar, öbürü sarsar, sallandırmış olur. İşte iman da onun gibi. Yani senin imanın diyelim ki 220 watt, öbürünün imanı arkadaşının 3000 watt, öbürüninki 1000 watt. Diğerinki ise bir gece lambasını aydınlatacak kadar 50 watt, 20 watt. Değil mi? Ampullerde de var ya mesela. Onun gibi. İşte iman bir enerji gibidir, maddi değil yani. Manevi olarak güçlenir. Resulullah'ın imanı ile bizim imanımız bir mi? Değil. Sahabenin imanı ile bizim imanımız bir mi? Değil. İşte aynen onun gibi iman güçlenmiş oluyor. Şimdi bize ayet geliyor mu? Gelmiyor. Ama sahabeye geldiğinde sahabenin pozisyonu ile bizim pozisyonumuz şu anda aynı mı? Değil. Çünkü ona ayet geliyor. Ayet geldikçe ne oluyor? Bu onun imanını arttırmış oluyor. İşte velillahihe ve tetavur edilla ve ve min gerek bu ayetlerin inmiş olması gerek salih amellerin yapılmış olması çokça yapılmış olması ne yapar imanı arttırır ne gibi biraz daha açayım senin o sözüne mesela bir baraj düşün baraj baraja bir ton su geldiğinde onun ürettiği enerji ile 100 ton gelen suyun ürettiği enerji aynı mı değil Aynen onun gibi. Bir insan, Sen ben teheccüde kalkmıyorum, sen sürekli teheccüde kalkıyorsun. Şimdi bu ne oldu? Senin barajının ürettiği elektrik benimkinden daha fazla oldu. Ben beş vakit namazımı kılıyorum, sen üzerine bir de tutuyorsun, teheccüde kılıyorsun. Şimdi benimki ne oldu? Beş tane türüvün elektrik üretirken, seninki ekstradan ne yapmış oldu? Altı tane üretmiş oldu. Bir tane fazla Elektrik üretmiş oldu, tülübünün fazla olmuş oldu, enerji üretmiş oldu. Onun gibi. Yani ameni salihin ziyadeleşmesiyle de böylece bu bir gerçektir ki aynı zamanda iman kuvvetlenmiş ve güçlenmiş olur. وَلِلَّا جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Yerlerin ve göklerin cunudu, askeri, güç kuvveti Allah'ındır. فَلَوْ اَرَادَ نَصْرِ د۪ينِ بِغَيْرُكُمْ لَفَعَالَ Eğer Allah ki hadis-i Kusli'de ne diyordu? İnnallahi le bir raculül facir. Allah dilerse bu dini günahkar olan bir insanla da güçlendirir, kuvvetlendirir. İşte eğer Allah kendi dinini başkasıyla yardım etmek dilerse lafale. Bunu mutlaka yapar. Ha, buradaki levin cevabı lam ile gelen lefaale olmuş oluyoruz. Nereden anlıyoruz lev şartını? Lam, Lefaaledeki lamdan anlamış oluyoruz. Ve kana Allah alimen halki. Allah mahlukatını bilir. Hakimen fi iyi Yaptığı işlerde de nedir? İsmet sahibidir, hakimdir. Eyyen le lem yazal muttasifen ve bununla Lem olumsuz, yezel de olumsuz, iki olumsuz olumsuz, olumlu bir durum ortaya koymuş oldu. Allah sürekli bu sıfatla nedir? Ha sıftır Nefi nefi ispattır, kuralında olduğu gibi. Allah bu durumda da sürekli alin, sürekli hacimdir. Yani haşa belli zamanda böyle, belli zamanda böyle değil. Bu sürekli kendisinin sıfatlarından, vasfından, zatından ayrılmaz bir hususiyettir. He, Allah bunu niye yapıyor? Müminlerin kalbine o itminanı, o sekineti niye koyuyor? Onları cihatla emrediyor. Niye? لِيُتْخِ bi بِمَحْصُفْ اَمَرَبِ الْجِحَادِ Niye cihatla emrediyor? Bunun dışındaki dini emirlerle emrediyor. Ta ki el-mü'mine ve el Mümin erkeklerle mümin kadınları koysun diye. Nereye? Cennetin tecrîmin tahtiyel enhar, Altlarından nehirlerin atmış olduğu cennetlere Onları koymak için. Yani ödüllendirmek, mükafatlandırmak için. O cennet nasıl bir cennet? Halidine fiha içinde ebedi kalacakları altlarından ırmakların atmış olduğu cennetlere mümin erkek ve mümin kadınları koymak için Allah ne yapıyor? O cihadı onlara emrediyor. Yani gerek Hayber... Gerekse de Mekke'nin fethini. Ve yükeffere anum seyyiatim. Ve aynı zamanda onların günahlarını silmek için, ortadan kaldırmak için. Ve kâne zâlike indallâhi fevzen azima. Bu nedir? Allah nezdinde, indinde, katında. Nedir? Aynı zamanda büyük bir kurtuluşa da vesile ve sebeptir. Allah müminleri böyle ödüllendirirken diğer taraftan da Ve yuazzi vel münafikîne vel münafikat münafık erkek ve kadınları azatlandırır. Daha müşrik erkek ve kadınları da Allah azatlandırır, tazip eder. O onların özelliği ne? Allah hakkında ne yapıyorlar? Kötü zan ve düşüncede bulunuyorlar. Mesela ne gibi? Zannu en nevla yansuru muhammeden ve müminine yok canım. Allah muhammede ve müminlere yardım etmez ki. Etmez canım. Onların bu kötü düşüncesinden dolayı Allah ne yapar? Onları azaplandırır. Aleyhüm dairetü sevbi, zırli vel azabi. Onlar ne yaparlar? Zillet ve aşağılık içerisinde, azap ve sıkıntı içerisinde, affedersiniz hani derleri beygiri gibi bilirsiniz değil mi? Dik beygiri gibi aynı nokta üzerinde daire içerisinde dönüp dururlar. Aynı kısır döngü içerisinde döner dururlar. Aynı daire içerisinde, kötü bir daire içerisinde döner dururlar. Onlar için üzerinde de bu kötü hal vardır. Zillet ve azap. Sadece o mu? Hayır. Ve hadi i Allah aleyhim. Allah onları aynı zamanda gazap eder. Daha ve la'nehum eb'adhum miner rahme. Onda biz ekleyelim. Rahmetinden onları uzaklaştırır. Daha ve adde cehennem <gülüyor> ve Allah onlara cehennemi hazırlar ve o cehennem nedir ve saat masiiren ey ne kadar da kötü bir varış yeridir sonuç yeridir baş başka ayetlerde ne diyordu <gülüyor> diyordu değil mi? Evet. Ha ne kadar kötü bir varış ulaşma son yeridir. Velillah, yukarıda söylediği gibi yine teyiden Allah. Velillah cünürüs samâvâti vel Yerlerin ve göklerin orduları, askerleri Allah'ındır. o gök izleri, askerlerden, askerlerden hangi söyleyeceğim? Neyi? Gök izleri askeri hocam. He, genelde melekler. Mesela ne gibi? Hani Mikail aleyhisselam öyle diyeyim ben. Genel olarak bütün meleklerin bakanı durumunda. Bakanı durumunda. Yerlerle ilgilenen ayrı bitkilerle, hayvanlarla, insanlarla, göklerle, ondan sonra zararlı şeylerle Korumayla hafaza melekleri gibi farklı farklı. Böylece Cenab-ı Hak gökyüzünü korumak mesela ne gibi? Ayetler geldiğinde reçmiş şeyatin indiriliyor Şeytan ayetler geliyor. Nasıl geliyor? Bütün büyük bir melek ordusu içerisinde geliyor. Hani Osmanlı Mekke ve Medine'ye hediyeler göndereceği zaman büyük bir ordu halinde gönderirdi. Yani Allah kendi ayetlerini melek ordularıyla koruması altında gönderiyor. Bu yüzden bugün bizi Şimşekler, müzgarlar, onlar da... Onlar da zaten Mikail'in emri altında onlar. Mikail'in emri, o şimşek de onlar da hepsi içerisine girer. Yani o da bir müekkel melektir. Müekkel meleğin işidir. Böylece Cenab-ı Hak mesela melek rahat deniliyor. Gök gürültüsüyle ilgilenen melek. Mesela gök gürüledi. O meleğin gürülemesi. Şimşek çaktı. Meleğin durumu. Yani böylece her bir şey ile müekkel bir melek var. Böylece gökyüzünün orduları da müekkili de meleklerdir. Ve kân Allah azizen fi mülki, Allah mülkünle izle sahibidir, hakîmen fi sonu iyi yaptığı işlerde de hikme sahibidir. Ey yani lem yezem muttasifen bizalik. Yukarıda da geçtiği gibi Allah nedir? Sürekli bu sıfatlarla muttasifdir. Bu bu sıfatları daimidir, geçici değil. Ey habibim, inna erselna şahiden Muhakkak ki biz seni ala ümmet kefi kıyameti, kıyamette de ümmetine şahit olarak gönderdik. Ey Muhammed ümmeti. Peygamberiniz size hakkı tebliğ etti mi etmedi mi? Evet ya Rabbi etti. He, böylece orada o hesap sorgu anında ümmetine şahit olacak. Daha nedir? وَمُبَشِّرًا لَهُمْ dünya الدُّنْيَا بِالْجَنْنَةِ Dünyada onları müminler ne yapıyor? Cennet ile müjdeleyendir. Ve aynı zamanda وَنَزِيرًا مُنْزِيرًا مُحَوُّفًا فِيهَا مِنْ su سُوًا بِنْنَارِ Yapmış oldukları kötü amelden dolayı da onları korkutarak cehennemle tehdit etmektedir. Peygamberlerin böylece iki özelliği var. Peygamberimizin de beşirdir, nezirdir. Mübeşşirdir ve nezirdir. Mübeşşir ve münezzirdir. Korkutucudur aynı zamanda münezzir ve münzirdir peygamberler. Bu iki, yani cennetle müjdelerken cehennemle de de korkutmuş olur. Bunu niçin litake lütmenü billahi ve rasulüye ta ki Allah'a iman Allah'a ve رسولüne iman etsinler tuazzirruhtan suhu burada Allah içinde olur ileride diyecek rasul içinde olur ta ki ona yardım etsinler ve tuva ona tazim edip saygı göstersinler yani tuazzimuhu vakar dediğimiz saygı tazim büyük görme büyükleme Badamir onu Allah evli rasulihi Yani bu zamir Allah içinde olur rasul içinde olur Allah'a aziz bilsinler rasulünü ve Allah'a saygı göstersinler çünkü ondan sonraki ayet Allah için olduğu için bu da buradaki hu zamiri de Allah'a da gidebilir. Ama genelde şu kullanılıyor. Allah'a ve Resulüne iman edip o Resulüne yardım etsinler ve aynı zamanda tazim edip saygı göstersinler. Daha ve tusabdihu ey illa Allah'ı tesbih etsinler. Ne zaman? Bükreten ve asıyla bilgadati ve aşiyi. Ayetlerine geçiyordu. Ben işrah diye de Vardı, değil mi bir velha eşrah diye sabah ve akşam Allah'ı tesbih etmeleri için tesbih etsinler diye he işte o meseleye geldi biz girişte anlattıydık yani demek ki tekrar bir daha hatırlatayım fetih suresi deyince üç şey akla gelmeli birincisi Hudeybiye anlaşması ikincisi Hayber'in fethi. üçüncüsü ise ki en çok akla gelebilecek olan Mekken'in feti. İnnellezine yu'ayunece. On o kişiler ki seninle ey habibim biat ettiler, sana uydular. Biat-ı Rıdvan, bir Hudeybiye. Hudeybiye'deki o ha Rıdvan ağacının, Rıdvan denen Hudeybiye şeyden dolayı o merkezde Hudeybiye diye bir köy bulunduğu için Hudeybiye anlaşması deniliyor. Oradaki bulundukları Semura ağacına Semura ağacının altında Efendimiz'e biat edildiği içindir ki ondan dolayı biat-ur-ridvan veya şeceret-ur-ridvan deniliyor. Burada niye bu anlaşma oluyor? Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam Mekke'ye, hani başta girişte söylediydim, um, altı yıldır Mekke'den ayrılmış evet. ziyaret edilmiyor. Hacca gidilecek, umre yapılacak ama müşrikler buna mani oluyorlar, engel oluyorlar. Efendimiz de Hazreti Osman'ı gönderiyor onlarla konuşsun diye. Daha sonra bir şayiha yayılıyor, işte müşrikler Hazreti Osman'ı öldürdü diye. Bunun üzerine Efendimiz Ali Vesselam Mekke'ye hücum etmek üzere o Rıdvan ağacının altında, Şeceret-ül Rıdvan'da, beyat Rıdvan'da böylece sahabilerle biat da sözleşmede bulunuyor ve böylece Mekke'ye gidecek. Daha sonra bu olay şayiha oldu, Hazreti Osman'ın öldürülmediği haberi duyulunca... Bu durumdan vazgeçiliyor. Ondan sonra girişte söylemiş olduğum gibi bir dört maddelik bir anlaşma yapılıyor. Anlaşma zahirler Müslümanların aleyhine ama tam tersine Müslümanların İslam devleti olarak tanınmasına ve ondan sonra 19 yıl içerisinde Müslüman olanların iki katının Müslüman olmasına birçok kabilelerin yerlerin İslamiyet'e girmesine bu Hudeybiye anlaşması büyük vesile olmuş oluyor. Aslında Hudeybiye anlaşması Dış görünüşte Hz. Ömer'in tahammül edemediği gibi aleyhine ama hakikatta İslam'ın yükselmesine vesile oluyor. İnnama o seninle biat edenler var ya ey Habibim. Aslında innama onlar yubayi on Allah. Aslında onlar Allah'la biat etmiş, sözleşme ve anlaşma yapmış olmaktadırlar. Yedullahi fevka eydihim elleti bayav biha ennebiyye Onlar seninle beraber orada el verip yemin etmeleri biat etmeleri aslında Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Buradaki yetten kasıt güç kuvvet manasına da gelir. O sözleşme güç kuvvet, Allah'ın gücü ve kuvveti onların güç ve kuvvetinin elinin üzerindedir. Ve fil ayeti ispatil yedi. Hakikatullahi ala ma yelekü bihü subhanehu teala. Yani Cenab-ı olacak şekilde güç ve kuvvet olaraktan yoksa elbette ki Cenab-ı maddeden mücerrettir, mekandan münezzehtir. Allah için madde mesela onunla ilgili bir vesel. Yani Haşa Cenabı Hakk'ın cisim olduğunu buraya da istinaden ifade etmiş oluyor. Cenabı kendisine layık bir şekilde güç ve kuvvetiyle her şeyin üzerindedir. He femen kesef. Böyle bir anlaşma yapıldığı halde kim bu anlaşmayı ne kadar diye ate, bu sözleşmeyi bozarsa fe innema o ancak yenkusu yercu ve ve bağla mahfihi ala nefsi. kendi nefsi aleyhine olmuş olur. Bu kendi nefsine dönmüş olur. Kendi nefsinin aleyhine bozmuş olur. Ama ve men ahede kim de yapmış olduğu ahitleri, aleyhullah Allah ile yapmış olduğu Rasul ile yapmış olduğu sözleşmeyi de ifa eder yenini yerine getirirse o zaman ne olur? Feseyyutihi ecem azima Allah ona büyük bir mükafat verir. Ecri azim Eci azim, eşittir cennet yani. Büyük ücret derken en büyük ücret cennet olmuş oluyor. Seyekûl vekel mukallefûne minel Araplardan geride kalanlar, daha önce savaşa girmemiş olanlar, savaştan geride kalanlar, katılmamış olanlar. havlel Medine'ti. bu da ne birkaç kabile Medine'nin çevresindeki. elledine lezîne an-sohbetike Allaha seninle sohbet etmek üzere yemin edip, lama talep tehm liyaxru Cuma ki ilamet min Kureş, leki amul bu deviyeti idareciat Seninle konuşup söz verdikleri, savaşa seninle beraber katılacaklarını söyledikleri halde Mekkeli Kureşlilerden korkaraktan, onların saldırılarından korkmak suretiyle geri kalanlar, muhalleflüne katılmayıp o korkudan dolayı geri kalanlar savaştan geri kalanlar. Onlar ne de ne dediler? Ne dediler? Şunu dediler. Şahaletna envalune vehlune. Ya Resulullah işte en-hurucu maate seninle beraber savaşa çıkmaktan biz ne alıkoydu? Bu genelde bu her zaman olan bir şey. Müslümanların namaz kılmaktan, ibadetten, ahiret için çalışmaktan alıkoyan iki önemli sebep. Birincisi manlarıdır. İkincisi ise aile çocuk çocuk Çoluk çocuğun var. Adama niye rast kılmıyorsun, kılmıyorsun? Ya çoluk çocuğun işiyle uğraşıyorum diyor. Onu bahane ediyor. Ve aynı zamanda işte bağ var, bahçe var. O işlerle bitiremedim daha diyor. Bitireyim ondan sonra. Onlar bizi koydu diyor. O halde ya Resulallah. Yani buradaki sin altı manaya geliyordu Arapça'da. Talep sual, tahavvül, itikat, vicdan, teslim. Yani buradaki talep festafirlena Bizim için ya Resulallah talep et, iste. Allah مِنْ تَرْكِ الْخُرُوجُ مَاكَ Seninle savaşa çıkmayı terk etmiş olduğunuzdan dolayı Allah'tan bizim için mağfiret dile. Af ve bağış dile. قَالَ تَعَلَى مُكَزِّبَنْ لَهُمْ Allah ise onlar bu noktada samimi olmadıkları için Allah onları yalanlayarak ne diyor? Şunu diyor. يَكُولُونَ بِيَاَسْنَةِينَ Aslında bakma. Onlar bu işi... Dillerinin yarım ağız derler ya, yarım ağızlarıyla, dillerinin ucuyla bunu söylüyorlar. E yani mıntala bir istifari ve makabla gerek öncesi, gerek senden istifar talep etmeleri bu konuda samimi değiller. Bunu dillerinin ucu, ucuyla, yarım ağızla söylüyorlar. Ha, oysa maalesefiy kulubiyim, fethim bunu fiertizariyim. Oysa onlar bu özürlerinde yalancıdırlar. Çünkü kalpleri onları onaylamıyor, kalplerinde böyle bir istek yok. Sadece dillerinin ucunda bu. Kul de, femen, kul de, femen. İstifamı bir mana en nefi, yani la ahad. Hiçbir kimse yoktur. Kim var? Kimdir? Kimdir? Neye yemliği? Yani malik olur. Lequm sana. minallahi Allah'a karşı şey, yani herhangi bir <Gülüyor> şeyde. in arada lequm darran, arada lequm nefaa. Allah sizden birisine zarar irade etse veya fayda vereceğini menfaat vereceğini dilese bunu ondan men edecek engelleyecek, mani olacak kim var? Yani la ahade yani kimse yok. Allah bir kimseye zarar vermeyi murat etse onu engelleyebilir mi? Kimse Allah bir kimseye hayır murat etse ona bir kimse engel olabilir mi? Olamaz. La ahade ha belki kana Allah bir maamele ona Allah yaptıklarınızdan nedir haberdardır. E yani lem yezel muttasifun biz zalike. Allah sürekli bu sıfat ile muttasiftir. Bu sıfat ona aittir. Ondan ayrılmaz. Lem yezel devam eder. Yani olumlu olmaz. Yani devam eder manası gelmiş oluyor. Ben Bel Arapçada Türkçede kullandığımız belki manasını kullanıyoruz ama Herkes. zan manasına değil tahkik manasına. Bel belki mutlaka kuvvetli olarak filmevdi ayn. He filmevdi ayn lil intiqali min aradin ila akher. Bel belki zannettüm yan kaliber resul. Siz neyi zannettiniz belki aslında inandınız yani. Neye inandınız? Enlenyan kaliber resul vermek minun. Aa! Bir daha müminler ve resul var ya mümkün değil. Asla ve asla gerisin geriye dönmeyecekler. Nereye? İla ehlihim ebeda. Kendi çoluk çocuklarına, memleketlerine, çünkü savaşa gittiler artık bitti onlar eşi. Çünkü müşrikler çok kalabalık, artık bunların geri dönmeleri mümkün değil. Peygamberin ve müminlerin geri dönmesi var. Len neydi? istikbal Lenin yani istikbali. istikbal. istikbali. Yani kesinlikle ve kesinlikle. Asla ve asla dönmeleri mümkün değil. Ve soy yere Bu durum onların kalplerinde güzel gösterildi, tezyin edildi. yani enhem onlar <gülüyor> ha isteslenun bir katl fe la Onlar ne yaptılar? İşte bunlar katil ile öldürülmek suretiyle alınır, sökülür, yok edilir ve bir daha da bunlar gerisin geriye dönmez de orada ölürler diye onlar ne yaptı? Bunu düşündüler, kalplerinde bu oluştu. Wasanen <gülüyor> Zannesev. Bu zan ne kadar kötü bir zandır. Yani ne kadar kötü bir zanda bulundunuz. Kötü bir zan içerisindesiniz. Ve küntün kavmen buğra. Ve aynı zamanda siz nesiniz? Cem-ü bâin ey bir indanlay zanne. Bu zannınızdan dolayı Allah nezdinde siz helak oluculardansınız. Her, yani ne hasaret ve zarar içerisindesiniz, helaket içerisindesiniz, kayıp içerisindesiniz. Oysa ve mennem billahi ve rasuleh. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ saira. Biz muhakkak ki kafirler için alevli bir ateş, yani naran şedid şiddetli bir ateş, alevli bir haçeş onlar için hazırlamışız. İki kere geçti. وَلِلَّا جُمْرِدُ السَّمَاوَاتِ Burada da şöyle diyor, وَلِلَّا اِمُلْكُ السَّمَاوَاتِ yani yerlerin ve göklerin mülkü Allah'ındır. Allah malik hakiki odur. <gülüyor> Maliken mülki, yetasarrufu fi mülki keyfe yaşa. He, Yerlerin ve göklerin mülkü O'nundur. <gülüyor> Onun olduğuna göre ne yapar? Dilediğini mağfiret eder. Bağışlar ve yuazgimu men yeşâ. Dilediğini tazip edip azaplandırır. Ve <gülüyor> kânâllâ gafûrân rahîmâ. Allah nedir? Çok çok mağfiret eden, çok çok merhamet edendir. Yani ey, len yızel e, Mutlafsifem bir azukir zikredildiği üzere Allah bu vasıflarla muttasıftır. vasıflanmıştır. Yukarıda dedi bir daha diyor, değişik ifadeyle seyful mukallefun ermez gurun. O savaşa çıkmaktan müşriklerden korkup da savaşa katılmaktan geri kalanlar izan talakül ilamani Ama insanın karakterinde bu var yani kim olursa olsun her Aman insanın karakterinde bu var. Ama onlar ganimetlere gitmek istediklerinde gittiklerinde hiye mani Hayber'den bir ganimet alındı ya oradan geçen kervandan yani, Almayı almaya kuzuha. o ganimeti almak üzere gittiklerinde ne dediler zeruna utrukuna bizi bırakınız savaşa gitmedik ama bizi bırakınız ganimete gelelim ganimeti almaya gelelim ve ile bir tebiukum size biz de tabi olalım niye li nakhu minha o ganimetten pay alalım diye e savaşa katılmıyorsun, ölürüm, öldürünürüm, korkudan dolayı mal, mallarla meşgulüm, Şu ailem, çoluk çocuğum var diye gelmiyorsun. Ama ücret almaya gelince maşallah koşa koşa geliyorsun. Onlar yuridûne biz halike. Savaşa gitmeyip de bu ganimeti alma istekleri, bunları istiyorlar bu hareketleriyle en yübed kelam Allah'a. Allah'ın kelamını tebdil etmeyi yani e mevâîdu bi ganâimih hayber ha, on, onun vaatlerini tehditlerini bi ganâimih hayber hayber ganimetleriyle ehli Hudeybiye haseten Öze, özellikle Hudeybiye ehli Hudeybiye ehli ve Hayber'deki ganimetler ile olan tehditleri uyarıları onlar böylece ne yapmış oluyorlar Te, değiştirmiş oluyorlar yani ganimet savaşa katılanlar için onlar ise katılmadık Allah'ın halde talep etmek suretiyle Allah'ın ne yapmış oluyorlar uyarılarını göz ardı etmiş oluyorlar. Tıpkine gibi biraz o daha belki ağır Yahudiler için. Al onlar Allah'ın kelimelerini değiştiriyorlar. Yani Allah'ın kelamı, Tevratı yuharifu <gülüyor> ne, ve yuharifu kelime anna Allah'ın kelamının yerini ne yapıyorlar? Değiş, tebdil ediyorlar, tahrif ediyorlar. Kuldeki lentette bir ona, siz asla bize tabi olamazsınız. Tezarik, durum böyledir. Kahle Allah bin kabl. Allah'ın daha önce dediği gibidir, durum böyledir. Siz bize tabi olamazsınız. Ekabla avdena. Siz bize daha önceden asla tabi olmadığınız için ve böylece Allah'ın bu konudaki hükmü de budur. Yani bu savaşa katılmış olanlara verilecek. Bunu ze onlar dediler ben belki tahsudunene aslında siz bizi kıskanıyorsunuz. Ha söylediniz. Haset ediyorsunuz. en min zalik. siz bu ganimetleri sizden beraber almanı almakta bize de isabet etmesi için istememizden dolayı bize ne yapıyorsunuz, haset ediyorsunuz, evet. Bir tane mesela böyle, böyle bir tane e, o o o bu savaşlamayı bir tane e, adam pe diyor, siz, siz peygamber olduğunu diyeceksiniz, bizi de hasret ediyorsunuz. Peygamberlerinden diyeceksen ki onu evet, Şeyhimizlerde Osmanlı sene biraz video, video, oyun seviyesi olan biri de onu babamın başına vuruyorlar hocam. Ha, yani o o işleri yapan Hazreti Ömerdir. <gülüyor> o, o işleri yapan. Bunun üzerine diyoruz, siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur. Onlar bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Hayır onlar pek az anlarlar sonraki ayet ile. Bel belki kanu la yefkahune mineddini illa kalila. Din konusunda onların anlayışı azdır. O konuda çok az anlarlar. Oysa Allah'ın bu konudaki hükmü de böyledir. Allah'ın hükmü ne olmaz? Değişmez. He kulde kime lil muhallafine min el el ihtibaren haber vererek o yukarıda iki defa zikredilmiş olan o savaştan geri kalanlar var ya onlara de setu avne ila kavmin bir topluluğa kavme millete çağrılırsanız o millet ki uli ashabi basin şedidin güçlü kuvvetli bir millet onlarla savaşılacak kavimden toplulukla milletle savaşılmak üzere eğer çağrıldığınızda Ha, mesela denemiş bir kim o? Hüm benü hanife, ashabül yemame, yemame savaşında ve kıyle faris Ha Bu gibi kavimlerle, milletlerle savaşmak için çağrıldığınızda ki bu milletler nedir? Güçlü kuvvetlidirler, şiddetlidirler. Tukatilunehum. Onlarla savaşmak üzere. Bu güçlü kuvvetli kavimlerle savaşmak üzere çağrıldığınızda halil <gülüyor> mukadderetun hiye elmed'u ileyha filmana. Bir ya onlardan savaşacaksınız veya savaşmadan önce ne yapılıyor? Müslümanlar onlara İslamı teklif ediyor. Ya Müslüman olursunuz ya da sizden savaşırız. Ha veya ha veya em hü müsü üslimûne felâtu veya da onlar Müslüman olur siz de onlarla savaşarsın. savaşmamış olursunuz. Ha fîn eğer tu'tiyo ila kitâlim Onlarla savaşmayı, savaşma konusunda itaat ederseniz, bu emre uyarsanız, yukikumullahi ecren hasene Allah size güzel bir ücret vermiş olur. Ve ente ama onlarla savaşmayıp sırt döner, gerisin geriye dönerseniz, nigine gibi kemati teverlekün min Bu işi daha önce de yaptınız. Yaptığınız gibi, daha önce kaçtığınız gibi Hı -hı. yine öyle bir durum içerisine girerseniz, o zaman yu azibkumu azaben elimen muellimen Allah size ne yapar? Elem verici bir azab ile Allah sizi azaplandırmış olur. Leysa ama haracun. He, ama için bir zorluk yoktur. Haraç zorluk, ikrah zorlama. He. Efendimiz ne diyordu? <gülüyor> ha. La din. Dinde zorluk yok. Efendimiz <gülüyor> ne diyordu? Ha? La ikrafi din, la, ikra la haracfi din, bir de üç kere eddini yüsrum, eddini yüsrum, eddini yüsrum. Din kolaylıktır diye. Demek ki la haracfi din, la ikrafi din, eddini yüsrum. Yani Allah kimseye yapamaca bir şeyi yüklemez. La inkellu Allah nefs an, illa musaaha. Ha, kör için, ama için bir zorluk yoktur. Ve la al al haraci, topal için de haracın bir zorluk yoktur vele al-merid haracun hasta olan kimse içinde zorluk yoktur hangi konuda fiterkil cihade? onlar bu elen konuda elen. mazurdurlar eleniyor ha bunlar gelmez gelmesin yani gelmedikleri takdirde bunlara herhangi bir günah yoktur çünkü özür grubuna giriyor Hastalıkta da abi mi hastalık da ha, yani. yani yoksa bir grip gibi bir dolayı gibi. değil Yani normal hastalık mesela yatalak gibi gidip çıkamayacak gidemeyecek durumda Ha ve men yutu illaha ve Rasuluhu kim Allah ve Rasulüne itaat ederse ne yapar? Etkala yutkülül. ithalen ve he yutkülül. Yutkülu cennetin tecii min tahdiren har. Altlarında nehirlerin atmış olduğu cennetleri Allah onları koymuş olur. Ve men yetebelle kim de bundan yüz çevirirse yuazi bu azaben eliima onu eliimen yani müellimen. Elem verici bir azab bile Allah onu tazib eder, asaplandırmış olur. La katradiyallah. Allah bizden de razı olsun. Muraka ki Allah razı olmuştur kimden? An-mimine, müminlerden. Hangi durumda? İz vakta ki Yubay Hudeybiye, o seninle Hudeybiye'de anlaşma ve sözleşme yapan, sana biat edenlerden Allah razı olmuştur. He, burada onu ifade edebiliriz. Oraya Rıdvan ağacı denilmiş. Niye? İşte buradan dolayı. Radiye. Yani Allah'ın razı olduğu kimseler. İşte bundan dolayı Rıdvan ağacı denilmesindeki sebep Allah onlardan razı olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> He, Semura ağacı. Semur demin onu dedik biz. Tahtes şecereti ağaç altında semura'e hiye semureti ve huve elfun ve selasune mi'e ev ektere. Yani burada 1300 kişi veya ondan daha fazla kişiyle Efendimiz orada ne yapıyor? Bir sözleşme yapıyor. Hümme sonra bay'aum ala en yunacizu kureyşen ve enna yefirü minel mevti. Ölümden kaçmamak suretiyle, ölümüne savaşmak suretiyle Kureyş'e karşı savaşmak üzere yaptı Efendimiz? onlardan biat etti. Hani başta söylemiştim ya. Neden dolaydı? Hazreti Osman'a anlaşsın diye onlara gönderiyor. Sonra bir duyuluyor ki Hazreti Osman'ı öldürmüşler. Hazreti Bunun olsun. üzerine efendimiz 1300 veya ondan fazla kimselerle biat ediyor. Daha sonra anlaşılıyor ki Hazreti Osman öldürülmemiş. He, "Aliim Allahu ma fi ve'l vefa." Sadakatla ve vefa ile. Allah onların kalptekilerini, kalplerindekilerini ne yaptı? Samimiyetlerini bildi. Bunun üzerine, bunun üzerine فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَةَ aleyhim Bu Bakara Suresinin ikinci cüzün sonunda فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ Orada Taalut'la Caalut arasındaki olayda da yani Allah'ın emrine samimi olarak yapışanlar cihatta Allah onları ne yapıyor? Ya sebat veriyor ayaklarına veyahut da kalplerine sekinet veriyor. Bununla beraber düşmana Korku kalplerine vermiş oluyor. Böyle karşı kendileri 10 binde olsa Müslümanlar 3 binde olsa ondan korkuyorlar. Yani Müslümanların 10 katı da olsalar Allah onların kalplerine korku saldığı içindir, Müminlerin kalplerine de itminan ve sekine güven huzur saldığı içindir ki böylece Müminler orada galip gelmiş oluyor. Allah onların kalplerine sekinet indirdi ve ethabehum ve onların ayaklarını sabit kıldı onları ödüllendirdi. Fethen kariba, yakın bir fetih ile de Allah onları ödüllendirdi. Onlara yardım edip ayaklarını sabit kıldı. Ve fetul Hayber ba'de insirati minel Hudeybiye. Hudeybiye'den döndükten sonra Hudeybiye'den döndükten sonra ne yapmış oluyor? Hayber'in fethi gerçekleşmiş oluyor. O da demin başta söylediğim gibi ve manime kesireten ya'huzuna min hayber hayberden daha ne ile Allah onları ödüllendirmiş oluyor hayberden çokça almış oldukları ganimet ile de ve kana Allah azizen hakima Allah izzet ve hikmet sahibidir ey yani lem yezel sürekli bununla muttasıdır Allah vaadakumullah Allah manime kesireten ta'huzuna min el fetihat daha birçok fetihlerle alacağınız birçok ganimetleri Allah size ne yaptı? Vaadetti söz verdi. Fadluluk mar el elganime hayber. Daha çok ileri olmadan hemen yakında, hemen yakındaki ne yaptı bunu tacil etti. Acele kıldı sizin için bu ganimeti, hayber ganimeti gibi. Ve keffe ediyen nas ankum. Ve insanların elini sizin, sizin üzerinizden çekti. <gülüyor> Aile çoluk çocuğunuzun lemma haraşkım çıktığınızda, çünkü savaş için çıktığında geride çoluk çocuk kalıyor. Onların başı belaya girebilir. Ama ne yapıyor? Allah düşmanın tehlikesinden onun iyalini de, çoluk çocuğunu da korumuş oluyor. Ve hefmet bîmül yahudi, yahud, fe kazefallâh fî kulûben işte bu onların kalplerine de Allah korkuyu atmış oluyor, korkuyu koymuş oluyor. O korku ile gerisin geriye kaçıyorlar. Bunu niye şey yapıyor? Veli <gülüyor> tekvâna olsun diye el muaccale. Bu hemen Hayber gibi ödülle, ganimet ile ödüllendir, ödüllendirmesi olsun diye atun ala mukaddene teşburu olur. <gülüyor> Ona şükredesiniz diye. Bak hemen ücretinizi peşin aldınız. Ahirete bile kalmadı. Çocuklarınıza bile ileride elde edecekleri duruma kalmadan hemen size Allah ödüllendirdi. Niçin? Ve teşburuhu. Bu ne olsun diye? ayeten l-mîne fî Allah'ın yardımı konusunda müminlere bir ayet ve alamet, bir işaret ve bir gösterge olsun diye. Daha ve yehdiyekum sırâten Allah sizi böylece doğru yola hidayet etmesi için. yani tabii طريق التوكل aleyhi تفويض الامر İşinizi Allah'a bırakmak suretiyle tevekkül yolunu Allah size ne yaptı? İhsan etmiş oldu. Tevekkül yoluna sizi hidayet edip sevk etmiş oldu. Aslında sizin için bu var da başka şey de var ha. Ne var? وُخْرَى صَفَةُ مَعَانِمَةً O ganimetle beraber başka şeyler de var. لَمْ تَقْدِرُ aleha, O şeyler ki siz onlara güç yetiremiyorsunuz. Güç yetiremeyeceğiniz şeyler de var. Hiyene gibi min Faris ve Rum. Çünkü o zaman dünyada iki tane süper devlet var. Bir Faris, diğer adıyla Sasani İmparatorluğu, şimdiki adıyla İran, bir de ne var? Bizans var. He, böylece o Fars ve Rum'u Hazreti Ömer döneminde değil mi? Sa'd bin Ebi Vakkas komutasında İran ne oluyor? Hazreti Ömer döneminde, ikinci halife döneminde fethedilmiş oluyor. Siz bir şeye kabir değil iken bunun dışında da birçok Allah size Faris ve Rum gibi şeyleri ihsan etmek suretiyle ne yaptı? Başka ödüller de vermiş oldu. Ki kat ahadallahı biha. Yani alime ennâ setekûnü lekum. Sin için bunu olacağını Allah biliyordu. Allah ne yapmış oldu bunu? ilmiyle kudretiyle ihata edip kuşatmış oldu. Bunu Allah biliyor idi olacağını. Ve kânâllâh alâ küllü <gülüyor> şeyin kadira. Allah nedir? Her şeye kadir ve kudret sahibidir. E yani lem yezel muttasıfen Bu sıfat ile muttasıf olup daimidir. Ve Eğer lezine keforu <gülüyor> o kafirler sizinle savaşsalardı bir bu devebyeti bu deviebyede level <gülüyor> bare ve sizde ne yapsaydınız gerisin geriye dönmüş olsaydınız Kafirler sizinle savaşıyor ve siz de gerisin geriye dönmüş olsaydınız Tın ve sonra layecidu ne beleyyen Yarusun ha layeci neveleyyen bulamazlardı ve laren ve bir yardımcı da ne bir dost, ne bir yardımcı bulamazlardı. Evet, demek ki burada ne, diğer ifadeyle şu, Allah müminlerin yardımcısı ve dostudur. Ama o kafirler sizinle savaşsalardı, onlar sizin Rabbinizi kendinize yardımcı ve dost bulduğunuz gibi onlar, başkalarını kendilerine yardımcı ve dost bulamazlardı. Sünnet Allah, Allah'ın kanunu budur. Ha, masların müekkedil mazmunu cünneti min ve nasr'ül mü'minîn yani kafirleri yok etmek, hezimet ve dağınıkla sevk etmek, müminlere de yardım etmek gibi konuda bu Allah'ın sünnetidir. Bu Allah'ın kahr ettiği sünnetullah'tır. E yani senin Allah zâlike sünneten Allah bunu kendisine bir adet edinmiştir. Kendisine dost olanlara yardım edip mü müşrikleri ve kafirleri hezimete uğratmak Elleti <gülüyor> Nitekim daha önce de öyle olmadı mı? Oldu. Bedirde, Uhud'da, Hendekte, nitekim daha önce de olduğu gibi. He, o halde velen teşide asla sen bulamazsın. İl <gülüyor> minhu. Allah'ın bu sünnetullahını, bu kanununu değiştirecek bir kimseyi de bulamazsın. Allah'ın bu kanunu asla ve asla değişmez. Evet. Ve <gülüyor> överleri ne yapmış oldu? O müşriklerin ellerini sizden çekmiş oldu. Ve hüvelledi o Allah ki keffe eydiyehum. Onların elini sizden çekti. Ve eydiyakum anhum. Sizin elinizi de onlardan çekti. Bir suh oldu yani. Nerede? Bir Batn-i Mekke'te. Mekke'nin göbeğinde, ortasında, merkezinde. Bilhudeybiye, Kudeybiye ile. Min bâd el asfarakum aleyhim. Onlar üzerine size zafer verdikten sonra, zafer elde ettikten sonra Mekken'in göbeğinde onların elini sizden, sizin elinizi onlardan çekmiş oldu. فَإِنْ ثَمَانِينَ مِنْهُمْ تَافُو بِأَسْكَرِهِكُمْ بِيُسْوِي بِمِنْهُمْ فَأَقْعَزُو وَأُوْتِيَ بِهِمْ إِلَى الرَّسُولِ لَعَلَّهُمْ فَأَفَأَنْهُنَّ وَخَلَّ سَبِيلَهُمْ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبُ الصُّلْحَةِ. Yani böylece 80 kadar kişi böylece orayı tavaf etti. Ve müşrikler ile işte o girişte söylemiş olduğum müşükler ile müminler arasında Hudeybiye anlaşması sulhu olması neticesinde Müslümanların da derlerin toparlanmasına, güçlenmesine, daha çok insanların İslamiyet'e girmesine de sebep olmuş oldu. Ve bir bîmâ ta'amelûnâ basîrâh. Elbette ki Allah yaptıklarınızı görendir. Eyyânillem yez yezel muttasıfen bizâlik bunu sürekli olaraktan yapar. Hümünledîne keferû. O kafirler işte böyledir. Ne yaparlar onlar? Ve saddûkum anil mescid-i harami yani anil busûl-i Çünkü ne yapmışlardı? Kabe'ye tavafa gidiyorlar. Umre yapacaklar. Kabe'yi ziyaret edecekler. O kafirler bu konuda ne yaptı? Mescid-i harama gitmekten onları engelledi. Mani oldu. Daha ne yaptı? Ve lehediye matufun ala küm Buradaki hüküm var ya, makufen, sen ve bekletilmiş olan, bekletilmiş ki Efendimiz mesela Allah alemi yetmiş kadar devede hazırdı, kurban edilecekti. Ay, Nişanlı bir şekilde yetmiş kadar devede hazır bekliyor idi, o da haps hapsedilmiş, hazır bekliyordu. Beklemekte olan o kurbanları da ne yaptılar? Kesmekten alıkoydular. O kurbanların enyabıga mahiller, kesim yerine ulaşmasına engel oldular. Ey yani mekane vellezı yuhar fihi adetan ve, ve el haram bedelul ijtima'i o mescidi haramda o kurbanların kesim yeri olan mahalline ulaşmalarına da ne yaptı onlar engel olmuş oldu o müşrikler burada uzunca bir cümle şimdi bir bütünlük içerisinde bakmak lazım onu ifade edeceğim velevne hariçanul mukminune eğer mümin erkekler olmasaydı ve nisa'un müminatun ve mümin kadınlar olmasaydı mevcudun bir Mekke'te maal küffari. Şimdi Efendimiz Kabe'yi, Kabe'yi fethe gidiyor. Ama Mekke'deki herkes sadece müşrik değil. İçinde ne var? Mümin erkekler ve mümin kadınlar da var. İkisi de var. Ha, eğer onlar olmasaydı, لَمْ تَعْلَمُواهُمْ بِسْفَةِ الْا۪يمَانِ اَنْ تَتَعُوهُمْ ey تَطُلُوهُمْ مَعَ الْكُفَّارِ Kafirlerle beraber o içindeki bulunanları da ne yapmış olurdunuz? O bulunanları da öldürmüş olurdunuz. Yani onun için Cenab-ı Hak o içindeki müminlerin öldürülmesini bu noktada engellemiş oluyor. Yani onları helak etmiş olmanız, o müminleri, erkek ve kadınları helak etmiş olmanız en <gülüyor> teteuhum yani helekten kasıt en takdüluhum ma'l Kafirlerle beraber onları öldürmeniz <gülüyor> yani fetihte eğer size izin verseydi, izin vermiş olsaydı ne yapacaktınız? O zaman o müminleri de öldürecektiniz. Onun için Cenab-ı Hak ne yaptı? Buna o savaşmaya izin vermedi. Onun için ne oldu? Savaşmadan Mekke fethedilmiş oldu. <gülüyor> Ve böylece onlardan size bir şiddet, bir korku, bir meşakkat, bir zahmet isabet etmiş olurdu. Yani özetle ifade edeyim daha iyi anlaşılsın. Müminler, Efendimiz ordusuyla beraber Mekke'yi gidiyor. Şimdi aslında normal Mekkelilerle savaşıp elde edecek. Ama içinde mümin erkek ve kadınlar var. Onlarla savaşıp onların öldürülmesi var. Onun için bu durumu Cenab-ı Hak ne yapıyor? İzin vermezdi o zaman. Yani o durumda ona izin vermiş olmazdı. Toplu olarak okuyayım ben ondan sonra size izah edeyim. O kafirler, inkar edenler ve sizin mescidi haramı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz, helak etmeniz, öldürmeniz, yok etmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, o zaman Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi ama onlara durum nedir eziyetle olacak. Allah dilediğini rahmetine koymak için işte böyle yapar. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık diyor. Bu cümle uzun olduğu için o bağlantıyı kurmaya çalışın. He. Fetüsibukum minhum Sizden onlara ifmin bir günah bir sıkıntı, bir meşakkat isabet ederdi. Yani bir hayri ilmin. Çünkü bilmiyorsun ki, bilmeden yanlışlıkla ne yapmış olurdunuz, onları öldürmüş olurdunuz. Minkum bi ve dama iru gibe listin feyni bir taqribi zükyori ve cevabı nevela mahzufun. Yani la esin alekum fi fetheye. Eğer size izin vermiş olsaydı, lakin lem yu'dan fihi pine izin. O durumda o müminler orada, erkek ve kadınlar olduğu ki onlar bu durumdan zarar görürlerdi. Bunu Allah niye yapıyor? Rıvtüllallah fi rahmetihi, men Böylece Allah dilediğini rahmetine iddial etmek için, rahmetine koymak için. Ne gibi keliminiyle meskûrün o zikredilmiş olan müminleri rahmetine koymak için. Liftize yolu <gülüyor> yani temeyazı anil küfvari o müminler kafirlerden ayrılmış olsaydı teferroyu ayrılmış olsaydı la azzebne keferu minhum. Muhakkak ki biz o zaman onlarda o kafirleri muhakkak ki azaplandırırdık. Min ehl bir mekketahiyinizin bi'en ne'züne lekum fi fetiha. O zaman orayı fethedip, savaşıp onları öldürmenin suretiyle biz o kafirleri ne yapardık? Azaplandırırdık. Nasıl bir azap? Azaben elîmen müellîmen, elem verici bir azap ile onları azaplandırırdık. İz, vaktaki. Caalem tu alukum bi azzebna elle din Biz kafirlere ne yaptık? Kıldır. Fa'ilin ne kıldır? <gülüyor> Fi kureybi umul hamiyete. Kalplerine bir hamiyet. Yani Musa mahkumsuzluk. Yani taasul. Körükörne bir saplandı. Kendi ırkını üstün görme. El enfede mine şeyi hamiyet cahiliye Nasıl bir hamiyet? cahiliyet dönemindeki ırk taşına müsamahsızlık ile, kendi ırktaşını öne alma ile himaye edip koruma düşüncesi. Elhaminye ve ve sadduhum el nebiyye ve sahbahu anil mescidil harami. Bu taassuptan dolayı ne yaptılar? Onlar Efendimizin mescidi harama girmekten alıkoydular. Fenzerallah, bunun üzerine Allah sekinetehu ala rasulihi ve alem müminin. Resulünün ve müminlerin kalplerine itminanı, sekineyi, rahatı ve güveni indirmiş oldu. Böylece ne oldu? Fesalehuum ala enye Böylece geldikleri gibi gerisin geriye dönme sulhunu. Çünkü ne oluyor? Anlaşma oluyor. Anlaşma oluyor. Bu sene ziyaret etmeyeceksiniz. Ziyaret etmeyeceksiniz. Ve böylece o sene ziyaret etmeyip bir dahaki sene ziyaret etmek üzere bak ne oldu? Bir hak da kopardılar. Bir dahaki sene he, ziyaret sözleşmesini hakkını almış oldular. Bak ne oldu? Elleri gittikçe güçlenmiş oldu. Peygamberimizin ve ashabının eli gittikçe güçlenmiş oldu. Birçok hak kopardılar yani. Evet. Ve enzemahum eyyane'l mukminina onlara lüzumludur gerekli oldu kelime takva takva sözü yani la ilaha illallah sözü Muhammedur Resulullah ve udifet ile takva li'enne sabbaha ve kanu ahakka kelimeti minel kafirlerden daha çok onların hakkıdır. Ve ehleha ve daha çok layıktır. Atfu tefsirin. Ve kâna allâhu digülüşeğin alîmâ. Allah ise her şeyi bilendir. Ey yanilem yeze muttasıfe mizâlik. Ve min mağlûmî teâlâ ennehum ehleha. Allah bilir ki onlar bu konuda ona daha ehil ve layıktırlar. Onlara daha büyük haktır. Evet. O zaman hocam diğer bir şey, kelimeye şahededen diğer bir şey, kelimeye... Ha, var. diyebilirsin. Aynen. Hmm. Kelimeci takva. Takva kelimesi. Yani böylece imanın alameti, işareti, göstergesi olmuş oluyor. Ha, son az kaldı. İşte aslında en başta benim girişte ifade ettiğim olay buradan başlıyor. Yani olayın cereyan etmesi buradan başlıyor. Muhakkak ki Allah Resulünü, Resulü'nün rüyasını hak ile tasdik etti çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında görmüştü. Burada da ifade edecek Mekke'yi fethettiğini rüyasında görmüştü. O da nasıl? -ey -e. Râ Resulullah fil nevmi Amel Hudeybiyeti Hudeybiye senesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördü. Kable hurucu, daha çıkmadan önce ki ennehu yethulu Mekke'te huve ve ashabı aminine kendisi ve sahabileri emniyetle Mekke'ye gireceklerini gördü. Daha ve yuhallikûne Saçlarını tıraş edeceklerini veya ve evet. yaksirune, kısaltacaklarını. فَاَخْبَرَ evet. بِزَالِكَ Efendimiz bunu o evet. arkadaşlarına söyledi. فَفَرِهُ Onlar da rahatladılar. فَرَمَّا evet. mahu Ve onlarla beraber çıkınca ama bunun arkasından da وَسَدَّهُ بُلْكُفَّارِ بِالْهُدَيْدِيَ Hudeybiye ile de kafirler onu engelleyip vereceği ve döndüler. وَشَقْقَ عَلَيْهِمْ Zalik Bu durum onlara ağır geldi, zor geldi. Çünkü Resulullah böyle söyledi. Ondan sonra o dış görünüşle gerçekleşmedi. Hudeybiye anlaşması oldu. Gerisin geriye döndüler. Ve bu Bağdül Münafık'ın münafıkların bazı ileri gelenleri bu konuda devreye girdiler. Bak Muhammed sizin dediğinize göre hani rüyasında görmüştü. Hani ziyaret edecektiniz. Hani Kabe'yi ziyaret edecektiniz. Niye ziyaret etmediniz diye münafıklar bu durumda, münafıkların ileri gelenleri bu durumda ne yaptılar fitneyi ateşlediler. Ha ve kavlu bil hakki btallukum bis sadaka aw ve ma ba'da tafsiruha. Ha, ha ayetle ne demişti? La tedhulun tel mesil ihram. La hem baştaki hem soldaki şeddeli nun kesinliği ifade ediyor. Muhakkak ve elbette ki sen inşallah Allah'ın Dilemesiyle Mescid-i harama muhakkak ki gireceksin. Lütfen nasıl aminiyle muhallık yine, emniyetle muhallık yine ve saçlarınızı tıraş etmiş olaraktan. Fiz sulu he ruhu. Eğer celişiyor ya bütün saçlarınızı tıraş etmiş olaraktan veya ve mukasirine kısaltmış. Yani bazı şuur ya saçların bazısını bül mahader mukaddere tane her ikisi de haldir böyle olduğu halde Aynen. gireceksiniz ha, yani kes, tamamen kesip veya kısaltmış olduğunuz halde Mescid-i Haram'a inşallah gireceksiniz la takhafuna bir de ebeden asla korkmayacaksınız korkusuzca gireceksiniz fa alime fis malem talebu fa alime Allah malem talebu min Sizin salahi bilmediğinizi bilendir siz neyi bilmiyordunuz sizin için faydalı olanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama Allah suh ile sizin için faydalı olanı ne yapmış olduğu bilmediğiniz faydalı olanı Zabesim. bilmiş oldu. He fecale bunun dışındaki de ey yani kariba ve Cenab-ı ne yaptı? Bunun dışında yakın bir fethi de size müyesser kılmış oldu. Hüve <gülüyor> Hayber. değil mi Hayber'in fethini ki hesapta yoktu. Hesapta yoktu. Ondan var olsun hocam? Efendim ha. Ondan var olsun diye. Yukarıda da demişti zaten. Yani Cenab-ı Hak onları Allah. ödüllendirmek, şükürlerini arttırmak için. Ve tahakkakar rüyâ fil âmîl kâbili. Böylece ne olmuş oldu? O rüya gelen senede bir sene sonra o rüya tahakkuk etmiş oldu. Hüvelle <gülüyor> o Allah ki. Ersele <gülüyor> rasûlehu bilhüda. Rasûlünü hidayet üzerine gönderdi. Ve dinil hak hak dini üzerine. Niye? Niye? Rüzgaru <gülüyor> hakkı bu muhakk dini üstün kılsın diye üstün kılması için kime Aleddin külliyi <gülüyor> diğer bütün dinleri üstün kılmak üzere Allah Resulünü hidayet ve hak din üzere gönderdi. Ala cemii bahir edyen diğer geri kalan bütün dinlere ve kefa billahi şehida şehit olarak şahit olarak Allah nedir? Kafidir. Allah şehit olarak yetmez mi? Allah vekil olarak yetmez mi? Ve kefa billâhi hasîbâ ve kefa billâhi vekîlâ Değil mi? Hesap edici olarak Sorgulayıcı olarak Vekil olarak Allah kafidir Enneke mürselü bir zûkireke mâ kâle allah Teala Sen ise zikredildiği üzere mürsellerdensin, Gönderilmiş Resullerdensin Muhammedun Resulullah Muhammed mübdeda Resulullah haberi onun haberi Muhammed nedir? Allah'ın Resulü'dür. Vellezine ma'hu. Burada Bediüzzaman Hazretleri'yle Ma'lar ma adlı kitabında bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Muhammed Allah'ın Resulü'dür bir. Vellezine ma'hu. Onunla beraber olan. Bu ma'hu ile Allah, Hazreti Ebu Bekir'i işaret ediyor. Çünkü İslam'dan, de İslam'dan sonra da Efendimiz'i bir gölge gibi takip eden Hazreti Ebu Bekir. Onun sıfatı ma'hu ile. Yine ey ashabahu minel mü'mineyne mübtedül haberu. Aynı zamanda eşit gayet şiddetli. Kim şiddetli? Hazreti Ömer. Bununla da Hazreti Ömer'e işaret ediyor. Müminlerin sıfatlarını, sahabenin sıfatlarını sayarken maahu, onunla beraber, Efendimizle beraber olan Hazreti Ebu Bekir. ka'e anel küffari la yerhamunehum kafirlere acımaksızın gayet şiddetli olan ifadesiyle Hazreti Ömer ruhama baina haber ikinci haber kendi aralarında da çok merhametkar kim en çok merhametkar hilim sıfatıyla Hazreti Osman efendimizin iki kızını vermiş olduğu değil mi Hazreti Osman hilim sahibi yumuşaklık sahibi ruhama ile de ona işaret etmiş oluyor eğer mutaatifune mütevadduna kel Yani babanın evladına, annenin evladına olan şefkati gibi kendi aralarında çok atıfkar, merhametkar, şefkatkar, sevgilidirler birbirlerine karşı. Bununla da Hazreti Osman'a işaret ediyor. Dellet-i aydu alema aleyhisselam ümme min el velai'i lil ve vücûb et-terahüm ve el min ve ilânahum bil ve zâlike hilâfu ma aleyhi müslimûne el yani bu özel onlara hususi olarak işaret ettiği gibi bu başkalarının böyle olmaması anlamına gelir mi? Gelmez. Diğer müminleri de bunun içerisine katabiliriz. Diğer sahabileri de bunun içerisine, bu özelliklerin içerisine katarız. Terahun tubsirun. Sen onları görürsün. Bu ifade ile de Hazreti Ali'yi işaret ediyor. Bu ayette Rabbimiz ne olarak görürsün Hazreti Ali'yi? Hazreti Ali'nin öne çıkan özelliği nedir? Rükkan succede halani devamlı çok çok rükü Seydenim. ve secde eder olarak görürsün. Bana deseler ki Efendimiz'den sonra en çok ibadet eden rükû ve secde eden kimdir denilse hiç tereddütsüz Hazreti Ali derim. Bildiğiniz gibi daha Efendimiz'in yanında çocuk iken bile ne yapmış oldu? Efendimiz'i görerekten onunla beraber hı -hı. ibadet etmeye başladı. Yani en erken başlayanlardan olmuş oluyor Efendimiz'den sonra. Öyle ki yani burada rüküme süre karşı ve naas sözü değil mi? çok çok rükü eden, yani mübalağalı, ile sürekli namaz kılan. Yani evet. Hz. Ali'nin o özelliği çokmuş. Yani hem ilmi sahibi hem çok çok ibadet ediyor ısırt. ve secde de ediyor. ne? yani ''müstenifun yetlubuna'' başlangıç cümlesidir. Bu aynı zamanda onlar isterler.'' Ha. Bununla da sahabilere, aşereyi mübeşşereyi de diyebilirsin, diğer sahabilere evet. de Güzel. bir işaret var.'' Onlar talep ederler neyi? Fadlen minallahi rıdvana. Allah'ın fazl ve rızasını. Allah'ın fazl ve rızasını isterler, talep ederler. Simahum alametun. Onların simalarında görülür. Ney? Fi vucuhim. yüzlerindeki o simalarında görülür. Ney? Haberu ve nurun ve beyadun yuraful fil ahireti annam sajedu fi dunyâ. Ne görülür? Min eseri sucu. Secdenin eserini sen onların simalarında, yüzlerinde Bayağıdır. görürsün. Ahirette de ne olacak? Yevme tebyeddu vucuhun ve tesveddü vucuhun. O gün bazı yüzler vardır ki bembeyazdır, bazı yüzler vardır ki simsiyahdır. İşte namaz kılan müminlerin oradaki ahiretteki durumu yüzleri olacaktı, Nur ve beyaz olaraktan o şekilde tanınmış olacaklardır. Ha müteallik il işte, bu ma taallak bi'l-habar eykainetan be'ara fealan min damirihi muntakil ila haber idalik iste'ay mezkur bu zikredilen vasıf, vasf mefaluhum onların bir sıfatıdır. Neredeki sıfatıdır? Neredeki sıfatıdır? <gülüyor> Tevrat'taki Tevrat'taki sıfatları böyledir. Yani Tevrat'ta da Allah peygamber efendimizin arkadaşlarını böyle tavsiye ediyor. Kutsi'lerin bayrakları beraberindedir diyor. Yani Tevrat ve İncil'de Hüseyin-i Cisi değiştirilmiş olmasına rağmen 114 yerde Efendimizle ilgili ayetleri oradan çıkartıyor. Ben de baktım. kitab Mukaddes'e baştan sonra inceledim. Hakikaten orada o Hüseyin-i Cisi'nin de Bediüzzaman'ın 19. Mektubatın, 19. mektubatı da ifade ettiği gibi aynı ayetler, Tevrat'taki o ayetler aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret etmektedir. Ha haberu ve meselun fil incil aynı zamanda onların hı hı hı. sıfatları incilde de var. Ha haberu. Ha, bu ne gibidir? Ha, bu ne gibidir? Orada Cenab-ı hem Tevrat'ta hem İncil'de o sahabilerin bu sıfatını, meselini, durumunu ifade ediyor vardır. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kezarin <Gülüyor> <Gülüyor> bir ekine benziyor. O ekinki akhra içindeki o sümbülü çıkartmış. İçindekini o içindeki şey o sümbül ortaya çıkmış. Yani ortada görünüyor o filiz. O filizini ortaya çıkartmış. fa çıkartmış. Fa ve ne olmuş yükselmiş. Güçlenmiş, yükselmiş. فَسْتَعْلَزَ حَلَزَ Ve böylece sertleşmiş. فَسْتَوَى ve istikame Güçlü kuvvetli olur, dümdüz bir vaziyete gelmiş. Yani bir ağacı düşünürüz. En küçük halinden en büyük haline kadar. Hangi safhalar? Filizini alması, kuvvetlenmesi, kalınlaşıp yükselmiş olması. Yani o ağacın filiz halinden, en küçük halinden güçlenip kuvvetlenmiş, en hoş hale gelmesi gibi. فَسْتَوَى الَا Su diz demektir. Yani ayakları üzerinde usulü kökleri bu sakin. Kökleri üzerinde, ayakları üzerinde duran, yükselen, kalınlaşan, sertleşen, filizini veren bir ağaç gibidir. Öyle ki bu durum, değil mi? Adam ekiyor, birden filizlendi, büyüdü, koskoca oldu. Bu durum ne yapar adamı? memnun eder çiftçi değil mi? He. Yevrecumuz yani zurrahu li Güzel bir şekil olmasından dolayı o çiftçi bundan memnun kalır. Yani mesela sahabete işte Resulullah o sahabilerin bu uzun süreç içerisinde ne yapıyor? Küçük filizden alıyor. 23 senede onları koca bir ağaç haline getirmiş oluyor. Hıla bi'en. Mesela sahabete <gülüyor> Başlangıçta nediler? Gayet az, aylık, ayır, o yeni fi, fi izini vermiş durum gibi zayıf idiler. Fakat Allah ne yaptı? O zayıf ve güçsüz olan o sahabileri, o sahabileri Cenab-ı Hak güçlendirdi. Güçlü, kuvvetli bir şekilde Cenab-ı Hak onları yapmış oldu. Yani azdı. Önce ne oldu? Dört kişilerdi. Dört kişilerdi. Ondan sonra 40 kişi oldular, değil mi? Ondan sonra bir sefer işte Bedir'de 300 küsür kişi, 330 kişi. Ondan sonra Uhud'da bin kişi. Haybe şeyde Hendek savaşında 3000 bin kişi. Ondan sonra Mekke'ye girerken, değil mi? On binlerce kişi. Ondan sonra Veda hutbesini verdiğinde 100 bin kişi. Yani ne oldu? Gittikçe o sahabenin bu durumunda bir büyüme. Fakatlerı. Ve <gülüyor> ale en güzel bir şekilde güçlendi, kuvvetlendi. Bu durum niçin liyazze birimurkü far? <gülüyor> Allah bununla böylece kafirlerin hayzını arttırmış oldu. Mutaallukun bi yani şu Allah iman edenlere vaat etti ve amil salihat minhum. Onlardan salih amel işleyenlere Allah ne yaptı vaad etti ey sahabete yani sahabiye. Buradaki min li beyanil cinsi lalittepez. Hani min iki anlama geliyordu. Bir beyan için, bir de tepez için. Bazı yer. Yani buradaki tepiz değil de cins olaraktan beyan için olmuş oluyor. Ha. Minhum de ki o min. Ha lian kullun bi sıfati'l meskûrat. Bütün onların hepsi de nedir? Bu sıfat ile muttasıftırlar. Bu onlara yani iman edip de salih amel işleyenlere Allah vaad etti. Neyi? İşte bu da bütün sahabilere bir müjde. Allah'ın sahabilere müjdesi. Ne? Mağfireten Allah mağfireti. Sizi affoldunuz. Bağışlandınız. İşte aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenen on kişi. Evet. Ben buradan anlaştığı yani cennetle müjdelenen on kişilerin bütün sahabeler. Diğer sahabiler hepsi o mağfirete mazhar. Ama o on kişi tabi teminat veriliyor. Evet. Be belge verilmiş oluyor. Yani Ve belgeli yani onlar. Onlar belgeli. Ama bütün sahabiler bu mağfiretin içerisindedir. Ve ecren azîma yani eyil cennet büyük bir ecir. Allah onlara ne yapmıştır? Vaat etmiştir. Ve umal ben ba'dağım eyden fi ayat ki bundan sonrakilerinde de nitekim ifade edileceği gibi Cenab-ı Hak onlara da bu mağfireti vaat etmiş oldu. Hocam bir soru Kursta verir miyim? Buyur. Hocam bir ayette diyor, kursda kaç daha boyunca arkadaşlar aşırı bulamadık. Beraber bulamadık. Neyi? <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Ha. Ayet. ayet şu. Yani şeytanın birçok hilelerinden birisi de fakirlikle korkutuyor. Sıra, Hocam. Fakirlikle tehdit ediyor, fakirlikle korkutuyor. Bak fakir olursun, kötü duruma düşersin diye onunla korkutmuş oluyor. Şey, o konuyu şey. daha sonra işleyelim. Yani oradaki bu konuyla ilgili değil, orada şeytanın tehditlerinden birisi. Subhaneke la ilmelena illaha maallemtena inneke entel alimun ve ahmullaha vahum rabbil alemin el-fatiha.